Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Dostlarından dinledim bu türküyü. Pasifik'te sap sarı bir akşamdı. Dayan el u İzlediğiniz Sevgili dostlar ben Ercüment Gürçay. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bu haftada birlikteyiz. Teknik masada arkadaşım Ömer Şahin programın yanında bana destek veriyor. Programa sözleri Nazım Hikmet'e, bestesi Tahsin İncirci'ye ait bir şarkıda Sümeyra Çakır'la başladık. Bu kayıt 1979 yılında Almanya'da yayınlanan Barış ve Gurbet Türküleri albümünde yer alıyordu. Aralardır adam eden adamı, bir de türküler, bir yiğidi, bir kötüye kul eyleyen, vefasız dünyanın yalanı, dolanı, alçaklığı, kadir bilmezliği karşısında bizi insan olarak ayakta tutan türkülerimizden gayri neyimiz var diyen Sümeyra Çakır yaşasaydı bu yıl 25 Mayıs'ta 72 yaşına girecekti. Yakalandığı amansız hastalık sonucu ne yazık ki 5 Şubat 1999'da henüz 44 yaşında uzun yıllarını yaşadığı Almanya'nın Frankfurt kentinde hayata veda etti. Cenazesi Türkiye'ye getirildi ve bugün Zincirlikuyu'daki gömütlüğünde yatıyor. Onun ruhunu, düşünce dünyasını, sanatını besleyen bu toprakların e, insanları onun kadife sesini ölçülü ve ince beğenisiyle dantel gibi ördüğü türkülerini hiç unutmadılar. Sümeyra Çakır'ı 72. doğum gününde geçen hafta teşvikiye komşu kapısında düzenlenen bir doğum günü kutlamasıyla andık. Türküler söyledik, muhabbet ettik. Kutlamada yönetmen Şenay Kumuz'un gurbette bir allı turna Sümeyra belgeselinde izledik. Bugün stüdyoda iki konuğum var. Bu belgeselin yönetmeni sevgili arkadaşım Şenay Kumuz... ...ve yine uzun yıllardan beri birlikte Türkler Söylediğim... ...Dostlar Müzik Topluluğu'nun kurucu üyelerinden sevgili arkadaşım Doğan Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şenay'la başlayayım bu muhabbete Doğancığım izin verirsem. Tabii ki. Ya kısaca kendinden bahseder misin yani belgeselciliğin... Işte ...Sümeyra Çakır için bir belgesel çekmeye karar vermen... Nasıl gelişti? Ee, öncelikle teşekkür ederim bu e, nazik davetiniz için. E, Sümeyra'nın belgeseli, ilk belgeselim demekte de fayda var. E, daha önce bir takım çalışmalarım oldu Hı. ama benim e, keyifle, gururla e, ilk belgeselim demekte de fayda gördüm. Hı. ilk de çalışmam oluyor dolayısıyla. Ee, Sümeyra'nın belgeselini yapma fikri e, yine aslında RUYUS'u Dostlar Korusu ekibi e, Dostlar Müzik Topluluğu Hı -hı. O, diye sonradan oluşan ikinci bir Hı -hı. ekipti. Hı -hı. Bu ekiplerle, e, ekiple yolumuz kesişmişti ve onlarla birlikte aslında Hı -hı. E, kurgusu yapılmış bir hikayeydi. Bir an da işte Sümeyra'ya dair bir sinevizyon hazırlamak Hı -hı. icap etmişti Hı -hı. ve tamam. yapamamıştık çünkü hiçbir şey yoktu. Ee, bunu telafi edebilmek için işte biraz daha araştıralım edelim işte nerede ne buluruz da giriştiğimizde gerçekten durumun çok bayım olduğunu öğrenmiştik. Bu evet bir belgesel çekelim fikriyatını ortaya atmıştı ama sadece bu yeterli midir? Tabii ki değil. Ben e, aynı zamanda işte biraz da bu kısımda kendimden bahsetmiş olayım. Ee, Kakalarla kapatılan Hayat Televizyonu'nda uzun yıllar bir kadın programında ekibinde yer aldım. Bu program bana bir kere şeyi çok e, kadın olma, kadın farkındalığını çok iyi e, benimsetmiş bir programdır aynı zamanda. Biraz tabii ki Sümeyra'yı da işte e, zaten hayatımızda çok böyle severek dinlediğimiz, ettiğimiz bir değerli bir sanatçıydı. Kadın kesinlikle. bir sanatçı olmakla birlikte. Hı. Bir tık daha öne çıktı ve e, ben kesinlikle Sümeyra'nın belgeselini yapacağım Demiştim yani. Ve öyle başladı Hı. aslında ilk Ne hikaye. kadar sürdü peki şey, çekim süreci? E, yani ya şöyle Sümeyra çok nelerde? çok zor Hı. olduğunu hemen ifade edeyim. Hı. Çünkü Sümeyra'nın dostları, arkadaşları, onu tanıyanlar e, Türkiye'de ve e, dünyada çeşitli ülkelerde yaşıyorlardı. Hı. Onlara ulaşmak, yeniden e, bilgilerini, hafızalarında tazeletmek, tüm bunların hepsi zaman alan bir şey oldu. Doğru. Çekimler üç yıl sürdü. Üç yıl. E, üç yıl sonra e, ilk yine Dostlar Müzik Topluluğu'yla birlikte e, premierini şeyde yaptık, e, Şişli Cemil Candaş'ta 70. yapmıştık. Doğum, evet, değil mi? Şey, e, evet aynı Doğa. zamanda evet. 70. doğum günüydü. Hı -hı. E, o vesileyle e, hem tu, şeyin grubun e, Ruhi dostlar Kurusu'nun da yer aldığı Hı -hı. E, çok güzel bir etkinlik Hı -hı. olmuştu. Hatırlıyorum. Öyle. Peki Doğan senin müzikte buluşman nasıl oldu abi? Bir an daha doğrusu dostlar korusuyla buluşman kısaca ben yani çok sevinirim. Yani kişisel, ben biliyorum yaklaşık 25 beş yıllar bir dostluğumuz var Çok ama... önemli değil de burada şimdi tabii dostlar, korusu. dostlar korusuyla buluştum, buluşmam. İşte sonra dostlar müzik toplumunda yer alma Ruysu ve Sümeyla olmalarında işte yolumun kesişmesi. Bir küçük anaya dayanıyor. Yani kendime dair bir şey Hı -hı. anlatmak adına değil de Ruhus'un Sümeyra'nın insanlara dokunduğu bir yerler oluyor mutlaka. Hı -hı. Onlardan birinde ben yaşadım. Hı -hı. 12 Eylül 1980 biliyorsunuz çok ağır bir darbeydi. Hı -hı. Ondan öncesinde de bu ortam özellikle hazırlanmıştı. Maraş katliamı. Hı -hı. Mesela 1978. Maraş katliamı olduktan sonra 79'da sıkı yönetim ilan edildi. 80'de de darbe oldu. 80-12-80 demen lise birinci sınıf öğrencisiydim. Hı. Her şey yasaktı. Yani basın açıklaması yapmak, Hı. işte herhangi bir gösteri açıklama yapmak falan bunların hepsi yasak. Maraş katliamını kınamak bile yasaktı. Hı. Biz de o çocukluktan gençliğe geçecek o ruhlar gençler Hı. olarak işte böyle dedik ki biz sınıfta yapacağız bir Maraş katliamı protestosu. Hı. Ne yapacağız? Bir saygı duruşu yapacağız bir dakikalık. Nerede okuyordun abi? Kartal sesinde okuyorum. Hı. Yıl sanıyorum 70-80 tabii hmm. darbeden sonra olduğu için. Ve orada sınıfta Süheyla çıktı, bir konuşma yaptı ve bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ben de işte orada saati tuttum bir dakika. Ali de kapıda, jandarmalar da okulda geziyor. Çok hmm. mimli bir liseydi. Kartasiz'de şey bir liseydi, bir hareketli bir lise. Biz bunu yaptık. Ertesi gün işte akşam arkadaşlarımızdan birisi eve gittiğinde babasına bunu anlatmış. Babası da o dönemin Sıkı komutanlarından birisi. Ertesi gün tabi okula geliyor. Soruşturma açılıyor. Biz üçümüz okuldan işte belli sürelerle uzaklaştırıldık. O sırada ben Ali'nin evine gidiyorum. Eve de diyemiyorum okuldan uzaklaştırıldım. Okula gider gibi kitaplarımı alıyorum. Ali'nin evine gidiyorum. Orada müzik dinliyoruz, kitap okuyoruz, tohp işte, ediyoruz, dolaşıyoruz filan. Böyle bir beş gün filan sürdürdük. Bunlardan birinde ruhsu çaldı Ali bizi bana. Ben ruhsuyu o zaman ilk defa dinledim. İşte o Sümeyra der ya hı hı. o deveyi deveye çattım bebek türküsünü söylediğinde etkilendim. Ben de orada Zeybekler planından etkilenmiştim. Orada Ruhusu'yu Sümeyra'yı ve Zülf Zülfü Livaneli'yi dinledim. Benim tanışıklığım bu şekilde oldu. Hı hı. Korona o, ne zaman buluştuk? Ya? Yani o e, üzerimizdeki o uzaklaştırma hı hı. o cezalandırma hı hı. bize bir başka bir şey olarak döndü Ruhusu'yla birlikte hakikaten. Hı hı. Onu hissettik yani daha cesaretlendiğimizi umutlandığımızı hissettik o türküleri dinleyince. Hı hı. Koro ile tanışmam 1994'te Öcal döneminde oldu. Onun döneminde sınava girdim. Koro şefimiz Özel Öcalan'la. Öcalan'da, sevgili Öcalan'dan başladık Hı. ve ondan sonra devam ettik. İşte Hı. 94 ile 2000 yıl arasında yine Koro'daydım. Hı. 2011 yılında tekrar bir Koro'nun bir tekrar toparlanma ilerleme Hı. çabası Hı. oldu. Orada da yer aldık. Hı. İşte o. Ondan sonraki süreçte de dostlar müzik topluluğu için olarak bir sürü devam şey etti. Tabii hatırlıyorum tabii, ben. Tabii. Kısaca onlardan da söz eder. Tabii. Sümeyra ile ilgili 2012'de Kartal'da işte Şenay'ın... sevgili Şenay'ın anlattığı gibi bir gece düzenlemiştik, bir etkinlik düzenlemiştik. Şenay da orada. Tam da o döneme denk, o döneme denk gelen bir şeylik var. oldu. Ondan sonra da belgesel fikri ortaya çıktı zaten. Yani. E, Tabii 2012'de konuşmuş karar almışız, 2016'da gösterimini yaptık. Evet, 2012'de bunun ilk hareketlikleri oldu. Sümera'ya dair, Rusya'ya dair. Yani hayatımıza çok şey katan insanlar bunlar, değerler, değerlerimiz. Yani bunlar için ne kadar şey yapabilirsek o kadar bizim için onurdur şereftir. Ya Sümerada deyince benim aklıma hep şey geliyor ya. Yani barış ve gurbet kavramları geliyor daha çok. Yani işte savaş ve gurbet kavramı dün olduğu gibi bugün de dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan için yaşanan bir gerçeklik. Ve yani savaşlar ve gurbet göçün en büyük acısında her zaman çocuklar çekiyor diye düşünüyorum. ...yani işte dün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ydü. 1925'ten bugüne 1 Haziran günü dünyanın birçok ülkesinde Dünya Çocuk Günü olarak kutlanıyor. Aslında hani bugün nedense farklı ülkelerde, farklı tarihlerde kutlanıyor. İşte 1925'te Cenevre'de toplanan bu çocukların refahı için Dünya Konferansı'na 50 küsür ülke katılmış ve... ...yani çocukların korunmasına dair Cenevre bildirgesi kaleme alınmış ve 1 Ekim günü de Dünya Çocuk Günü olarak belirlenmiş. Yani genelde 1 Ekim'de de bu kutlanıyor fakat ağırlıklı olarak nedense 1 Haziran'da daha çok ülkede kutlanıyor. İşte 20 Kasım günleri yine ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Hatta 10 maddelik bir de çocuk hakları bildirgesi var. Bir de bizim işte 23 Nisan Çocuk Bayramımız var. Yani bu 1925 tarihli Cenevre bildirgesi dünya çocukları arasında ortak duyguların oluşması, barış içerisinde bir arada yaşama özlemlerinin pekiştirilmesi, daha çok mutlu olabilecekleri bir dünyanın kurulabilmesi amacıyla kaleme alınmış. Yani tabii aynı zamanda yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitimi, refah gibi konularda da farkındalık yaratmayı amaçlamış bir bildirge. Yani bana göre hani çocuk Keşke günü... Keşke bu ülkede... Hiçbir... Evet. şey yani. olsa, karşılığı olsa yani, yani ne ki. Yok tabii. Yani bana göre bir de hani çocuk günü farklı tarihlerde kutlansa da her gün çocuk günü olabilmeli. Ama öyle olmuyor. Yani işte bugün gelişmekte olan ülkelerde çocuk yemeği acımasızca sömürülüyor. Hatta geçen gün okudum. Bu kullandığımız pahalı cep telefonlarının yapımında kullanılan bir madeni Afrikalı çocuklar günde 16 saat çalışarak ve karşılık karşılığında aldıkları bir dolarlık bir ücretle çıkarıyorlarmış. Yani bilmiyorum bu çok acı bir gerçeklik. Yani çok uzağa gitmeye de gerek yok. Yani mahallemdeki işte tekstil atölyelerinde çocuklar, özellikle Suriyeli çocuklar. Evet evet. Yani günde 10 saat, 12 saat çalıştırıyorlar ve çok komik bir şey ücret ödeniyor bunun karşılığında. Karın tokluğuna demekte de fayda var ya. Hakikaten ya şey öyle. Ya. Yani Hı -hı. bir kere çocuk işçiliğin bu ülkedeki gel, evet. aldığı hal yani hani yasaklanmadığı gibi tam tersine Doğru. işte çıraklık adı altında yasallaştırılan bir yanı da var. Doğru. Ve korkunç bir denetimsizlikle. Kesinlikle. Yani bu göç meselesi de yakıcı bir mesele. Yani gelecek yıllarda da özellikle iklim yıkımının da bir sonucu olarak kuraklık, açlık, savaşlar yaşanacak. <gülüyor> i̇şte milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk edip işte umuda doğru yola çıkacaklar yine. Yani bugün de göç yollarında, denizde çocukların ölümle sonuçlanan yolculuklarına şahit oluyoruz. Ya da ne bileyim işte çocuklar dünyanın savaş bölgelerinde ellerinde silahlarla cepheye sürülüyorlar. Ya da işte savaşın kaosu içerisinde... Yani düşlerini, umutlarını yitirip gidiyorlar. Açlık yine keza en çok gelip onları buluyor. Yani oysa yani herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek diyor bir türkümüz. Yani. Biz de bunu söyler sık sık koroda. Hatta sevgili Ergümet biliyorsun Sümeyra'nın ölümünden yaklaşık bir sene önce Aha. sevgili Hasan Çakır'a bir şey var. Diyor ki Hasan ben Aha. bir albüm yapmak istiyorum adı Çocukların Dileği. Olsun. Evet aynen. Onun için çalışıyor. Evet, Türküler evet, şey yapıyor. Aslında şimdi o... yapıyor. Ama ömrü vefa, et, e, vefa etmiyor. Hı -hı. Hasan Çakar'ın e, isteği üzerine ve birlikteki çalışmamızla evet. işte Şenay'ın da o belgeseli tabii, tabii 2016 şey Sümeyra 70 ama. yaşında çocukların dileyip Programı gerçekleşebildi. Şey Ama mı? bir albüm yap yapamadık. Şimdi tabii. bence o türküyü dinleyelim Sümeyra'dan. Dinleyelim Şimdi çocukların dileği. Yani herhalde ilk kez bir radyodan çalınmış olacak bu evet. türkü aynı zamanda değil mi? Evet. Ama ilk kez çalınmış o olacak. O zaman şöyle e, yani e, türküyü Sümeyra söylüyor. İşte sözleri Bertolt Brecht'e ait bir türkü. İşte Piyanoda da Almanya'da uzun yıllar Sümeyra ile birlikte Vera çalışan Sebastian. Vera Sebastian var. E, o zaman şey dinliyoruz çocukların dileği. Sumera Çakır söylüyor. Bitinde Kinder. Bertolt Brecht, Paul Dessau. Çocukların dileği. Bertolt Brecht'ten bir şarkı. Die Häuser sollen nicht brennen. nichts kennen die nacht soll für den schlaf sein leben soll keine straf sein die mütter sollen nicht weinen keiner soll tüten ein Sümeyra deyince benim aklıma tabii gurbette olmak geliyor. Yani on yıl ülkesinden ayrı yaşadığı ve yurt özlemini hep duyumsadığı. Hatta... Çok önemlidir Sümeyra'nın hayatında gurbettin anlamı ya, evet. çoktur. Yani evet, evet. kendi ülkesinde kendi kültürel değerleriyle kendi türkülerine Hı -hı. dair yapmak istediği pek çok şey vardı. Onları elinden al, alınmış olması çabası e, kendi ülkesinin Sumerer çocukları çok seviyordu bir kere hmm. onun bir kez de altını çizelim de e, kendi ülkesindeki çocuklara daha yapmak istediği pek çok şey vardı yine e, çünkü e, belgesel döneminde hatırlıyorum ben röportajları yaparken kayıtları e, çok yakın dostları ile yaptığım mete şey, şey, mek, me, ve mektuplar hı. gönderdiği mektuplar Nadir, var Nadir vardı de, evet nadire Nadir hanımla ve orucu çok sık bahsediyor çocuklara ilişkin. Mesela Nadire Hanım'ın kızı bir kız çocuğu var. Ona ilişkin o kadar çok detay var ki. Hı hı. işte bunların hepsinin ben gurbetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani gelebilmiş olsaydı burada evet. olsaydı bu kadar duyguyu böyle yaşamak yerine başka türlü yaşayacaktı. Ee, o bakımdan gurbet Sümeran'ın hayatında Doğru. çok şeyi belki pek çok şey kazandırmış da olabilir Hı. ama esasına baktığımızda çok şeyi alıp götürdüğünü söylemekte fayda var. nereden bahsediyordu ya yani tatillere kosa gelirlermiş oradan Bodrum'a. Tabii tabii ya bir kulaç atmak evet bir kulaç, evet, yani kulaç uzakta Bodrum'a uzak. evet, evet. gelemiyorsun. Şöyle diyordu hatta bir söyleşisinde bu gide gide yaderleri yurt olur. İşte konser vermeye gittiğim ülkelerden geri dönerken hep İstanbul'a dönüyormuşum gibi bir duyguya kapılırdım diyor. Şimdi bir gurbet türküsü daha dinleyelim mi? Bu Nazım Hikmet'in Varna şiirlerinden yine Tahsin İncirci'nin bestelediği bir türkü. 1979 tarihli bir albüm kaydından Sümeyra'dan dinleyelim. Burada yeşil biber acı mı acı? Çürür ayakta Yüreklerini yel oyar gider Bir acı bir, bir karaduman, bu nasıl kader? Bir acı bir... Sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve aynı zamanda Sümeyra Çakır'ın 72. Doğum günü anısına Sümeyra Çakır'dan türküler dinletiyorum. Stüdyoda iki konuğum var. Gurbette bir allı turna Sümeyra Belgeseli'nin yönetmeni sevgili arkadaşım Şenay Kumuz ve yine uzun yıllardan beri birlikte türküler söylediğim dostlar müzik topluluğunun kurucu üyelerinden sevgili arkadaşım Doğan Çakmak. Ne dersiniz şimdi bir gurbet türküsü daha dinleyelim mi? Sümehra Çakır'dan. Ne güzel var. olur. Ne e güzel e, olur. Keskinli Hacı Taşandan alınan bir türküde Sümehra Çakır'ı dinliyoruz. Allah turna. O da! um ...tivam etmek istiyorum. Bu yine 1979'da Barış ve Gurbet Türküleri albümünde Tahsin İncirci'nin bestelediği ve Sümeyra'nın bu kez Batı Berlin Türkiye'li İşçiler ile birlikte yorumladığı bir türkü, e, Ateşçiler'in türküsü. Az önce de göçmenlikten bahsetmiştik yani işte kendine ait olmayan bir topraklarda işte kendi kültürünün dilinin varlığını yaşatmaya çalışmak sanıyorum Sümer abi bunu başarabildi değil mi evet, yani çünkü dünyanın her yerine vardı, gitti yanında. Almanya'da evet. yaşadı ama dünyanın bir sürü ülkesine gitti İngiltere'den Küba'ya işte ne bileyim Avustralya'dan Hollanda'ya tabii, tabii oralarda yani, kendi diliyle türküler çaldı söyledi. kendi diliyle türküler söyledi kendi dilinden olmayan türküleri tabii, de pek çok türküler çok, çok söyledi çünkü sanatçı, doğru. Işte siz de e, programın başından beri aslında ifade ediyorsunuz Tahsin Incirci Hüseyin hmm. Erdem gibi Kesinlikle. Ee, her zaman yanı başında olan çok önemli dostları doğru. vardı ve onların emeği herhalde çok büyüktür, doğru. katkıları çok fazladır. Hı hı hı hı. Ee, ama yine de e, dünyada çeşitli ülkelerde pek çok şarkıyı söyleyebilmiş olması çok önemli mi? sanatçılarla çalıştı. Petesegor gibi ne bileyim ben yani buna benzer bir sürü evet, ustaları evet, çok isim var esasında müzik insanıyla aynı sahneyi paylaştı. Hı hı. Ee, bu istersen hani bu dil meselesi bir e, türkü de dinleyelim mi? Gurbetelde yadellerin dilini bir Ali Ekber Çiçek türküsü Erzincan ne türküsü. Güzel olur, ne güzel olur. Ne ee, kadar içten ve güzel söylüyor onda. o zaman yine Sümehra'yı dinliyoruz. Gurbetelde yadellerin dilini. Kurbet elde ya derlerin derdini, ah gülüm gülüm çekeyim de. Altyazı Bir gözlerim Yaşını Ah gülüm gülüm Dökeyim de Ah gülüm gülüm Şu aleme destan etti sesimi Ah gülüm gülüm vurun, vurun sevdiğim yasını Ah gülüm gülüm Çekeyim deyle önce de bahsettik. Hani Sümeyra çok dilli bir şarkıcıydı. İşte Almanca, İngilizce ve başka dillerde türküler söyledi. Ama bir de Kürtçe türküler söylediği bir albümü vardı değil mi? Suvare Çıçıkan. Serçelerin evet. Suvare'si. E, şimdi buradan bir Kürtçe aşk türküsü dinleyelim mi? E, Malan Barkır. E, yani... evet, Malan Barker çok güzel bir türkü ama Sümeyra işte e, pek çok şarkıyı Hı. söylemiş. Hı. E, ...albüm dışında kalan... ...Kürtçe'ye seslendirdiği eserler de var... Hmm. ...belki onu dinleme şansları yok... ...dinleyicilerimizin ama... E, ...bu albümde Suveren çıkan albümünde... Lebejne, Bejne... E, ...türküsünü tamam. dinlemelerini... ...şarkısını dinlemelerini mutlaka öneririm... Tamam. E, ...onu da çalarız bir Sümera programı yaparız yani... E, ...sonuçta şey... Elimizde olanaklar var. Şöyle Malan Barkır'da iki, iki aşık karşılıklı söyleşiyorlar. İşte erkek diyor ki evleri taşıdılar, uzaklara gittiler. Ah güzel kadınım. Kadın cevap veriyor ona. Yalnızım ve zorba ellerde köleyim, yaralıyım, sahipsizim, hayat arkadaşım. Sonra erkek yine sözü alıyor, işte kervan yola çıktı, kalbi mağrıdı, yüreğime ateş düştü, ah güzel kadınım. Kadın ona cevap veriyor, işte gönlündeki o sızı benim sızımdır ama sana kavuşamamak benim suçum değil. İşte hayat ortağım, yakışıktım diye devam eden bir umutsuz aşk, bir ayrılık türküsü. Sümeyra'dan dinliyoruz, Malan Barkır. Anadolu insanlarının ancak kader birliği içinde ulaşabilecekleri bir özlemleri var. Barış içinde adil bir dünyada, özgür ve eşit olarak yaşamak. Benim bu yoldaki inancım yaptığım bu çalışma ile bütünüyle birleşmektedir. Anadolu topraklarında çok sayıda dil, din, halk yaşamış, birbiriyle yoğrulmuş, tümün özelliklerini içeren bir ortak Anadolu kültürü ortaya çıkmış. Bir halk dansının ortak ezgisiyle ayrı dillere ait insanlar bir arada dans edebiliyorlar. Aynı türküyü ayrı dillerde söylüyorlar Anadolu'da insanlar. Çeşitli kültürlerin, dillerin kendi özrenklerini taşıması tabii ki çok doğal ve çok güzel. Ama bu ortak Anadolu kültürü gerçeği benim bu çalışmamda da asıl belirleyici öge oldu. sanıyorum yakında sizin dostlar müzik topluluğunun evet. bir etkinliği olacak. Onu da kısaca anons edelim mi? 8 Haziran 2018 Şişli Kent Kültür Merkezi. Cemil Canlı Şişli Kent tamam. Kültür Merkezi'nde saat 8'de. Cuma günleri denk hı hı. geliyor. Çocuklarımız karnelerini alacaklar. Tamam. Karnelerini hı. aldıktan sonra böyle bir ücretsiz bir yetişkin. etkinlik. Ücretsiz yani. bir etkinlik. ...bütün dostları bekliyoruz. Sanıyorum Bu, şey de olacak orada Yaşar'a... Yaşar, Yaşar Özürküt, Özürküt olacak, olarak... Beyhan Aksoy olacak... ...aramızda evet. konuk sanatçı olarak... ...böyle bir program yaptık. Tamam. Yaşar Özürküt, Rüyüsü Türkülerinden öyküler anlatacak bize. Süper. Çok kısa ben şuna değineyim. Tabii. Yani bunu e, söylemem gerekiyor, Hı -hı. tahmin Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. Dostlar Müzik Topluluğu... ...birtakım sorular oluyor. Dostlar Müzik Topluluğu, Rüyüsü Dostlar Korusu... ...farklı mı, aynı mı, bölünmüş mü, ayrılmış mı filan ...hiç böyle bir şey yok şu dönemde. Aynen. Biz hep beraberiz. 2016'da Dostlar Korosu'ndaki o dinamik, genç, enerjik arkadaşlarla birlikte Hayır. bir Sümeyra alması yaptık. Evet. Hep birlikteyiz. Hayır. Aynı zamanda biliyorsunuz Dostlar Korosu'nun ilk koristleri var. Şu anda tabii. bir albüm yaptılar. Tabii, tabii. İşte birikimlerini geleceğe taşımaya çalışıyorlar. Yurt içinde yani. ve yurt dışında konserler yapılıyor var. Onlarla da beraberiz. Tabii sonra o, şey yani devrimci iş sendikaları e, Ondan bahsedeceğim. Berk Yıldız'ın e, işte Şimdi yönetiminde olduğu bir e, evet, disk korosu var. Orada evet. arkadaşlarımız evet, var. Tabii. Orada bir yapılanma sürüyor. Yani, Ayrıca Salim Hoca'nın, yani Salim Çetin'in mimarlar odası korosu var. Yani bir okul gibi Onlar aslında. Bunlar hepsi oldu. aynı gelenin içerisinden korosu. gelen Doğru. yapılar farklı çalışma anlayışları olabilir. Tabii, farklı tabii, tabii, mekanlarda tabii. olabilirler ama zaten öyle bir... temel ana ge gecelerde bir araya geliyoruz. Zaten, bir arada birlikte işler yapıyoruz. Zaten yani bir koronun sayısı 20 30 tabii kişi yani Geçmez. ama 600 tane isimden bahsediyoruz. Tabii şöyle Ruzi diyelim dost, bu bir dost, enerji, dost patlaması, enerji patlaması. Kesinlikle. Enerji patlaması aynı geleneğin Kesinlikle. damarları yani aynen, farklılıklar aynen. falan yok böyle. Şey, güzelliği de burada tabii bence. güzelliği de burada. Gerektiği zaman da bir araya geliyoruz. Tabii. Çok doğru. Çok doğru. Yani burada Evet biz tabi şimdi şu anda Veysel Kuyumcu ile tabii, çalışıyoruz. Bu etkinliği de onunla birlikte gerçekleştireceğiz. Ama onun dışında tabi bu evet. Kore'ye emek veren Çok Salim Çetin var. gibi, Hürda Aydın Çok gibi, Boran var. Mert gibi, İbrahim Büler gibi, Erkan Beyter gibi Neyse, bu şeflerimizi de anıyoruz. Hı. Bu emektarlarımızı da anıyoruz. Ve konserimize 8 Haziran tamam. 2018 Cuma günü. Çocuklar karnelerini aldıktan sonra hı. akşam ellerinden tutup hep beraber bu konsere... Bekliyoruz herhalde. Tamam. Sağ olasın Duvancığım. Ee, peki son olarak var mı dinleyicilerimize söyleyeceğiniz, ulaştırmak istediğiniz bir şey? Süre tabii yetmiyor. Çünkü konuşacak çok şey var yani ama. Ben çok kısa şunu söylemek isterim. <gülüyor> Ruhusu ve Sümeyra'yı devamlı dinleyelim. Gerçekten onlar bize enerjiyi, umudu aşırıyorlar, veriyorlar. Evet. Yalnızlık duygumuzda, ümitsizliğe düştüğümüzde, evet. karamsazlığa düştüğümüzde vuralım bir zeybekler çalalım, bir Sümeyra dinleyelim. İnanın insan kendine geliyor. Eyvallah. Mücadele azmi kazanıyor. Bu sürenin ayıca. darlığını hesap edip sadece teşekkür edeyim. Çok sağ olun. bütün e, armağanlar. Yani. Ben de çok teşekkür ve ediyorum. Dost canlısı bir topluluğumuzun ve müziğin Hı -hı. her daim yaşatıldığı bir evet. dünya dileği. Çok sağ olun. Var ona ya. katıldınız, geldiniz. Sevgili dostlar haftaya cumartesi 15'te Açık Radyo'da bir konumum olacak yine. Hani deriz ya insan dinlediklerinden oluşuyor. İşte benim de müzikal beğenimin oluşmasında çok önemli bir ismi. Yani Kadife Sesti, Mütevazi ve aynı zamanda Sümeyra Çakır gibi her dilden insanlara çok şeyler e, anlatan da Evrensel bir sesi bir arkadaşımı programa konuk edeceğim. İsmini şimdi söylemeyeyim. Hepinize iyiliklerle, güzelliklerle ve müzikle dolu geçireceğiniz bir hafta diliyorum. İşte son türkü Karadeniz türküsü yine Sümeyra'dan dinleyeceğiz. Hatta bu türküyü 2015 yılında iklim için düzenlenen bir etkinlikte yüz kişilik bir iklim forosuyla birlikte seslendirmiştik. Şimdi bu Karadeniz türküsünü Sümeyra'dan dinleyeceğiz. Dere Akar Bulanık, Esen Kalın.